sevgili dinleyenler merhabalar Tuncay Molla Veysol ile Söylenmeyenler programındasınız bu hafta yine çok değerli bir konuğumla birlikteyim kendisini sizler de aslında yakından tanıyorsunuz Ekrem Ateğer ile beraberiz sanatçı Ekrem Ateğer ama pek çok şeyde aslında sıfatlar eklenebilir Ekrem abi söz konusu olduğunda şimdi sıcak bir gündemin ortasındayız sevgili dinleyenler o yüzden Ekrem ile hem e, gündemi değerlendireceğiz Hem de bu e, 9 yıllık AKP iktidarı döneminde Biraz sanatçı iktidar ilişkilerini de e, Konuşacağız tartışacağız Biliyorsunuz e, Necmettin Erbakan vefat etti e, Bu haftanın Gündeminde o var e, Cenaze tören, e, töreni var Onun yarattığı boşluğun e, Türk siyasetinde e, Nasıl bir şekillenmeye neden olacağı Soruları tartışılıyor Dolayısıyla böyle bir gündemle başlayalım Ekrem abi istersen. Ne düşünüyorsun Necmettin Erbakan hakikaten çok önemli bir figürdü Türk evet. siyasetinde. Evet. Çok önemli şeyler de yaptı. Yani en azından bir büyük fikrin savunucusuydu. Çok taraftar topladı. Ülke yönetiminde önemli söz sahibi de oldu belli dönemlerde. Ee, ve e, benim açımdan hani şu anda baktığımda e, bu milli görüş fikrim içinden de çok seyredi siyasetçi çıktı yani bir okul gibiydi adeta Türk siyaseti açısından da e, Erbakan çizgisi. E, siz ölümünü duyduğunuzda ne düşündünüz ya yani nasıl bir e, Erbakan profili geldi gözünüzün önüne? Şimdi e, ne düşündüm? Birçok şeyi bir arada düşündüm. Çünkü yani bu model insanlar bunu batı bunlara Rönesansmen diyor. Yani kendi alanları ve kendi alanlarının altındaki alanları yaratıp hepsinden e, elde ettiği verilerle yaşamsal sentezini oturtan insan Rönesansmen. Ee, Erbakan'ın e, ölüm haberini aldığımda e, bir tarafımın e, içi burkuldu, e, bir tarafım yarım kalmışlık duygusu yaşadı, e, bir tarafım da tamamlans, tamamlansaydı ne olurdu soru işaretleriyle harmanlandı. Erbakan'ın ölümünü ben bu üç e, ana arter üzerinde şey yaptım e, hissettim. Ve hemen sabahını, sabah saat 7 gibi ben 7-8 gibi haberi aldım ve saat 11'de öğrencilerimle yan yana geldiğimde de bunu tartıştım. Şimdi toplum benim ne düşündüğümden ziyade toplum şöyle düşünüyor. Yani toplumun bir, bir tarafı hiç de aslında benim kültürümde olmadığı halde e, büyük bir hırsla yani Erbakan e, ya işte öldü gitti. Bugünkülerin yaratıcısı da aslında Erbakan'dı noktasındalar. E, bir taraf gayet kararsız ki bu önemli olan bir taraf. Yani Erbakan'ı bir yere şey yapamıyor, oturtamıyor. Erbakan'ın yaşamına baktığımız vakit bunları oturtacağımız iki tane Erbakan var. Siyasetçi Erbakan, üç Erbakan var. Siyasetçi Erbakan, profesör Erbakan ve hayalleri olan Erbakan. Benim için en önemlisi olan hayalleri olan Erbakan. Çünkü hayalleri olmayan bir siyasetçinin veya hayalleri olmayan bir profesörün ee, çok fazla bir şey bırakacağına veya bırakabileceğini ifade edebileceğine şey değilim emin diye, değilim düşünemiyorum onu ee, hayalleri neydi? milli görüş o zamanlar bizim kulağımıza çok şey gelmiyordu yani çok ışık gelmiyordu hmm. milli görüş denmez çünkü biz biraz şehit bir toplumuz yani terimler üzerinden hareket edip saflaşmalarımızı bu terimler üzerinden çok yapıyoruz, yani, yapıyoruz. Yani, milli, yani milli görüş demeyip de biz ulusal görüş demiş olsaydık belki biraz daha sıcak gelecekti bize ee, ne dersek diyelim Ankara'dan yönetilen bir Türkiye şeyi vardı, hayali vardı şey. Er Ankara'dan yönetilen. Bu benim için çok kayda değer ve çok da kıymetli bir e, noktada duruyor. Ankara'dan yönetilen bir Türkiye. Bizim bütün sıkıntımız zaten tek partili dönemden tutun şeye, NATO dönemi, NATO'dan sonraki e, işte şeyler darbeler dönemi bizi rahatsız eden bir şey vardı. Ankara'dan yönetilememek gibi hep bir soru işareti var. Evet. Nedir Ankara'dan yönetilememek? yani Lozan'dan sonra cebe koyulan senetlerin bir gün gelip evet, temlit edilen, ertelenen senetlerin bir gün gelip masada e, icraya verileceği noktasıydı. Ve bu icra sürecinin uzamasıydı. İşte bu icra sürecinin uzaması da e, Ankara'dan e, hakim olamamak, ülke siyasetine hakim olamamak gibi bir soru işaretine bulandırdı. Bütün şeyi, bütün kamuoyunu. Erbakan bir kere bunun mimarı olmak istedi. İkincisi bu bir tarafta dursun. Benim ülkemde bugün elimi aldığımda, yani bugün ben Amerika'ya gittiğimde bir barda tersine çevirip baktığımda Made in China yazısını görüyorum. Veya Tayvan yazısını En ufak bir üründe. Bugün Türkiye aynı şeyi yaşıyor. Ama bundan yıllar öncesinde ben bu ülkede pancar motoru diye bir motor üretmişim. Ve bu motorun girmediği alan yok. Tarlası sulanıyor. Kayığın ortasına göbeğine koyuyorsunuz. Göbekten çakma dedikleri göbeğine koyuyorsunuz. Patır patır patır, patır gidiyor panjar motor. Ee, bir sürü noktada. Tulumbada e, koyuyorsunuz su çıkartıyor. Su çıkartıyor. Efendim. Ee, şimdi Erbakan dediğine yani yalnızca hayal mi değil. Aslında hayallerinin bir kısmını yakalayabildiği çatlaklardan kendi mesleği doğrultusunda yakalayabilmiş bir usta. Bir düşünce emekçisi. İşte panjar motor bunun en güzel örneği. Devrim Arabaları filmini seyrettik. Devrim Arabaları çok içimizi burkan, hüzünlendiren bir filmdi ama oradaki mühendislerin bir tanesinin, hatta başındakinin Necmettin Erbakan olduğu o, o filmde anlatılmadı. Evet. Şimdi o demek ki e, sanatta dahi Erbakan'a, yani sanatçının dahi üretim yaparken Erbakan'a bakma noktasında biz biraz taraflıyız. Ben böyle taraflılığı sevmiyorum. Asıl taraf e, objektivizmden, bilimden ve bir e, Düşünceyi bir sistemi veya bir insana değerlendirirken tarafsız olmak asıl taraf olduğuna inanıyorum ki bu bilimin tarafıdır. Evet. Bilimden gidilmeyen yolun sonunda karanlıktır demiştir Hacı Bektaş Veli. Evet biz bilimden ve değerlendirme noktasında iyi laboratuvarize edemediğimizden bugün gittiğimiz yolun sonu çok da fazla aydınlık görünmüyor. İşte o yolun kararmasındaki etkenlerden biri Erbakan'ı iyi değerlendirememektir. Peki, burada önemli şeyler söyledin hakikaten. Tamamına da katılıyorum söylediklerinin. Erbakan'a e, bu soru işaretiyle bakılmasının da önemli nedenleri de var aslında. Yani Bu, bu endişe de haksız da sayılmaz. Hı hı. Onun da altını çizelim. Çünkü evet yani istersen tabii, şimdi tabii. onu da sormak istiyorum. E, çünkü e, Erbakan'ın siyasi hareketinin e, siyasal İslamcı e, olduğunu e, söylemek mümkün. Hı hı bunu reddedemeyiz. Ancak tartışılan şuydu ki düşünce vardı bu konuda. Biri ya işte Erbakan siyasal İslamcıları birçok partili demokratik hayata dahil ederek demokrasi içinde bir fikir mücadelesi vererek işte muhafazakarlığı tırnak içinde İslamcılığı iktidara taşımak gibi bir hedefi vardı. Bir anlayış buydu. Bir başka anlayışta. Evet, çok partili hayatta bir siyasal İslamcı bir akımın, ideolojinin savunucusudur. Nihai hedefinde de Türkiye'de şeriatı getirmek vardır. Yani aslında rejime muhaliftir. Dolayısıyla yani bu iki büyük fikir arasında gelgitler <gülüyor> yaşandı. Aslında o tartışma bugün hala da var. Yani siyasal İslam'ı demokrasinin olduğu bir zeminde şey yapmak mı, rejimin tehdidi olmaktan çıkarmak mı yoksa tam tersine demokrasi kullanarak Atatürk Türkiye'sini tehdit eden bir yapılanmaya yürümek mi? Aslında Türkiye'nin siyasi sürecine baktığımızda hep bu tartışmada var yani. Hani öyle mi böyle mi? O tarafta mısın bu tarafta mısın? Nasıl bakıyorsun diye. Bugün de önemli bir Kesimde kararsız bakıyor bu olaya yani. Hakikaten kimin ne yapmaya çalışıldı belli değil. Çünkü bakıyorsunuz o siyasi partilerin içinde işte o eski Şevki Yılmaz'ları falan hatırlayalım. Hakikaten işte şeriatın savunuculuğunu yapan da vardı. E, ama hayır biz demokrasi, e, demokrasi içinde, demokrasi, demokratik gelenek içinde e, bu fikri, siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz diyenler de vardı. Hı hı. Dolayısıyla bu gelgitlerle geçti aslında e, rahmetli Erbakan'ın da ömrü ve siyasi süreci siz nasıl baktınız burada bu tehdit algılaması noktasını Erbakan'ı nereye yerleştiriyorsunuz şimdi öncesini söyleyeyim ben e, Türkiye'nin solunda icra sanat eylemiş bir arkadaşınız olmakla birlikte e, Türkiye'nin solu, solunun önemli bir kısmıyla da çok fazla anlaşabilmiş bir adam değilim. hep kavgalıyımdır en fazla kendi insanlarımla kavgalıyımdır bu da beni üretir e, bu kavgalı olmak e, kafa göz yarmak anlamında değil düşünsel anlamda kavgalıyımdır ee, yine enteresandır, mütedeyyin bir ailenin, e, bir eski e, rahmetli bir müsteşarın oğluyum. E, ki Adalet Partisi döneminde müsteşarlık yapmış bir babanın oğluyum. E, ve siyasetin doğrudan doğruya içinde e, olan bir ailenin çocuğuyum. Şimdi siyasal İslam noktasına niye tersten bakmıyoruz? Bugün batılı, toplumlar, batılı toplumların yönetim biçimlerine ve siyasetlerine baktığımızda, uygulanan politikalara ve uluslararası politikalarına baktığımızda, siz siyasal Hristiyanlığı hissediyor musunuz? Ben hissediyorum. Tabii. Bir siyasal Hristiyanlık Tabii. var. Tabii. Şimdi bu siyasal Hristiyanlık batılı toplumlarda bu derece tehdit olarak görülmüyor veya aslında alttan alttan da biraz da batılı düşüncenin e, payandası olarak alttan işleyebiliyorsa bu, bunu siyasal Hristiyanlığın ülke menfaati için veya dünyadaki konjonktürde ülkenin kendine ifade etmesi noktasında da kullanılabilecek çok değerli bir pasta olduğunu düşünüyor batılı. Biz bunu böyle düşünmüyoruz. Biz siyasal is is İslam noktasında meseleye şöyle bakıyoruz. Ee, bu 1923'ten sonra bir korku olarak özellikle tek parti döneminde ciddi bir korku olarak üzerimize sindirildiği için meseleye bakış noktamızda hala objektif değiliz ve şey bakamıyoruz, Şemsiyen üzerinden bakamıyoruz. Ben size enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar bunu dillendiren, ben duymadım kimse olduğunu. Siyasal İslam... E Türkiye'de e, benim e, neyi kurguluyorsun siyasal, siyasal evet, yani İslam de, denildiği yani. denil, vakit. <gülüyor> İslam da iştahat kapısını açacaktır siyasal İslam. Siyasal İslam benim için en dürüstür. Siyasal İslam benim için, benim anladığım anladığım anlamdaki siyasal İslam Bugün sekülerizm mi, laiklik mi? Şu <gülüyor> an net olarak çizgisi çizilmemiş, etrafı karelendirilmemiş, kadrajı belli olmayan şu yaşam tarzı ve inançlara bakma noktasını biraz daha netleştirecektir. Bu tehlikeli bir yol mudur? Evet, tehlikeli bir yoldur. Tehlike nedir? Tehlike sizin toprağınızda yaşayan insanların öz ve öz inançları mıdır? Bu değildir o öz inancı değildir ee, tehlike, tehlike. Tehlike bunun... Ya, inanç işte, bir tehdit unsuru olamaz. Tehdit değil olmaz. Evet. E, e, sevgili kardeşim e, yani e, Şevki Yılmaz örneğini siz siyasal İslam modelinden çıkartmış olabilirsiniz. E, ben size laik modelden bugünkü anlatıldığı ve anlatıldığı ve bize anlatıldığı noktadaki e, şekliyle laik model içerisinden binlerce tehdit unsuru çıkartırım. Binlerce tehdit unsuru çıkartırım. E, siyasal İslam çizgilerinin e, ne olduğunu bir kere siyasal İslam'ın takipçileri çok net olarak çizmiş değiller. Bizim evet. çizmemiz hakeza şey değil, mümkün değil. Ama benim hayalimde e, bu çok uzun bir program konuş, konusu belki. Hangi siyasal İslam? i̇bn Rüşt'ün siyasal İslam'ı mı? İmam Gazali'nin siyasal İslam'ı mı? Cengiz Özak'ıncı'yı getiririz buraya, oturur yanımıza. Evet. O bize bunu anlatır. Evet. Bunu anlatmak benim haddimin üstünedir. İbn-i siyasal İslam'ı diyor iseniz bu siyasal İslam Endülüs'ü ayağa kaldırmış. Batı'da çatır çatır kadınlar şey, meydanlarda kilise yakılırken, yakılırken oraya bir, bir özgürlük ticaretin yalnızca kilise tarafından değil ticaretin emekkar emeği verildiği takdirde de helal olduğunu ifade eden bir anlayışın Endülüs'e Batı Doğu'dan aktığı ve orada inanınız ben gözümle gördüm Vatikan Kilisesi'nde öyle bir dönem yaşıyor ki Vatikan Kilisesi Bastırdığı siktelerin bir tarafına Selahaddin Eyyubi'nin bir tarafında da Papa Gregorian'ın freskosunu basmak zorunda kalıyor. Çünkü toplum inanılmaz kabul ediyor. Şimdi evet. bu siyasal İslam mı yoksa... Yani İbn-i Rüşt'ün temsil İslam ettiği mı? siyasal İslam, siyasal İslam, İslam, İslam ki o, mı ki o aydınlanmadır yani. İslâm da vardır, evet. vardır, Biruni vardır, varolu vardır. Evet. Yoksa İmam Gazali'nin iştihat <gülüyor> kapısı kapandıktan sonra artık dokunulmaz bu kutsallaşmıştır ve rafa kalkmıştır noktasındaki siyasal İslam mı? İslam kelimesi bize öyle artık son özellikle son yüzyılda son yüzyılın başındayız bu yüzyılın başından itibaren öyle bir empoze edilmeye çalışıldı ki e, İslam deyince aklımıza bizim bir Afganistan geliyor ya ya da Ladin geliyor. O geliyor İran geliyor. İran geliyor. Baskıcı rejimler Baskıcı geliyor. geliyor. Yani İran, ge İran geliyor ama ben şimdi ben İran'daki kadın modelini inceliyorum. Keşke İran'daki kadın modeli gelse. İran'daki kadın modeli bugün inanılmaz baş kaldıran bir kadın modeli. Ama bizim buradan İran'ı gözlemlememiz ve bize medya aracılığıyla anlatılan İran'la bugün İran'da yaşanan arasında dünya kadar fark var. Ama İran'da da baskıcı rejimin olmadığını söylemek mümkün değil. Tabii, yani tabii, Elinde tabii. Sopa, sopalarla İran'da dolaşan şeyler. Tabii İran modeline bakmak Ahlak göster, polisleri var sopalarla. Facia var. yaşanıyor. Ciddi bir facia yaşanıyor ama İran'daki mesela kadın modeline bakmamız lazım. Biz. Buna karşı da çok ciddi bir şey var İran'da. O 4000 yıllık Persiyan yapının bir baş kaldırısı var. Kadın başkaldırısı var. Şimdi bunlar hepsi birbirine şey olmuş, e, harmanlanmış e, bir ama siyasal İslam'ın çizgilerini ben İbn-i İslam'ı olarak düşünüyorum, onu hayal ediyorum. Yani rasathanelerin kurulduğu, ekonominin oturuşmaya başladığı ama buna muktedir bir yapı mıydı? Ee, i̇şte Erbakan ve düşüncesinin evet. silsilesi buna muktedir olup olmadığı konusunda da şüphelerim var, tereddütlerim var. Bu çok üst düzey bir tefekkür gerektiriyor. Evet, evet. Erbakan şu soru çok doğru. Ee, e peki bugün, bugün, bugünkü mirasın a babası değil miydi Erbakan? Doğrudur. Bunun en güzel yanıtını Erbakan verdi. O da dedi ki biz dersimizi verirken bir takım çocuklar pencereden kaçmış, arka bahçede top oynuyorlardı. İşte yanıt bu. Erbakan böyle bir zeki bir adamdı, ya, zekabeti yüksek bir adamdı. Yani e, Sayın Başbakan attan düştü biliyorsunuz. E, attan düştü. E, ya bir sürü e, herkes işte mikrofonu da yardılar. İşte dediler ki at e, şey e, çılgın bir attı. Yok Başbakan ata binmeyi bilmiyordu. İşte at özellikle ilaç verildi azdı Sayın Erbakan rahmetli e, çok enteresan bir yanıt verdi. Çok onurlu bir atmış dedi. <gülüyor> Şimdi Erbakan'ı böyle anlamak ve böyle anlatmak lazım bence. yani. Bir Erbakan değil. Ben gözümle şahit oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu zekavet Gözümle şahit oldum. Sağ elinde bir tebeşir, sol elinde bir tebeşir. Aynı kara tahtaya, aynı anda iki eli birden çalışarak soruyu ve yanıtı yazan bir adamdı. Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan'ı kutsallamak değildir. Ama Necmettin Erbakan'ın ipin elinden kaçtığı noktadan sonraki Erbakan... İp elindeyken ki Erbakan'ı değerlendirmek lazım. Biraz önce Yunus Emre Kültür Merkezi'nde emekli hanımefendilerle görüştüm. Bir hanımefendi çok ileri yaşta şunu söyledi. Dedi ben cenazesine falan gitmem. Hiç de sevmem Erbakan'ı. Ama dedi Erbakan Çiller döneminde yapılan emekli zammı ile evet. hala biz yaşıyoruz. Evet. Şimdi meseleye biraz böyle bakmak lazım. Evet. Kıbrıs Savaşı dönemindeki Erbakan'a bakmak lazım. Evet, evet. ee Erbakan'a Erbakan'ı telin etmek, onun şu anki mirası, yanlışlı, yanlışı ve doğrusu'nun harman olduğu mirasının arkasından konuşmak benim solculuğuma yıldız takmaz. Evet, evet. Erbakan'nın doğrusunu eğrisini masada objektif olarak değerlendirmek de benim solculuğumdan bir yıldız düşürmez. Evet, evet. Şimdi Ekrem abi, istersen biraz tam oradan da günümüze gelelim. Hakikaten işte Erbakan işte o milli ekonomi politikaları vesaire kendisi de şunu sık sık söylüyordu. Işte Cumhuriyet tarihinin işte Atatürk'ten sonraki belki en önemli ekonomik modelini kurduk. Ekonomik kalkınmasına başlattık. O yüzden de başımıza bu işler geldi diyor. Yani 28 Şubat'ı anlatırken Erbakan özetle Türkiye'de kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik, sistemi oturtmuştuk, bunu gördü ve bir e, siyonist e, şeyle e, işbirliğiyle e, bizi iktidardan uzaklaştırdılar dedi. Evet. 28 Şubat'ı aslında özetleyen e, cümlesi buydu. E, i̇lginç olan ondan sonra yaşananlar Ekrem abi. Çünkü e, bugünden e, daha böyle sakin kafayla baktığımızda o dönemde yaşananlara e, sonuçları açısından değerlendirdiğimiz 28 Şubat'ı e, milli çizgide ulusalcı çizgide diyebilirsiniz. Yani hmm. Ankara'dan yönetilen, ayakları vurdu olan, Türkiye'de olan bir bakış açısının ağırlıkta olduğu bir siyasi hareket vardı o güne kadar. Hmm. O hareketin içinden kopmalar oldu. İşte Abdullah Gül'ler koptu, Bülent Hariciler hmm. koptu, Recep Tayyip Erdoğan koptu ve yeni bir hareketle birlikte AKP iktidarını görüyoruz. Yani aslında AKP hani hep şunu söylüyoruz, ya AKP işte 10 yıllık bir parti değil. Yani kökleri açısından milli görüşten beslenen milli görüş çizgisinin böyle biraz şey olmuş. Ne diyelim, modifiye olmuş bir hali AKP. O kopma 28 Şubat'ta birlikte oldu. Yani sonuçları açısından kime yaradı diye baktığımızda ben başbakan nerede yaradığını evet. görüyorum. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun? Daha fazla da konuşmak mümkün bu konuda. Bu çok önemli. Şey. Yani bunu biz ilk defa şey yapamıyoruz. Şimdi birileri için aslında bizim şeyimizde atalar sözlüğünde çok doğru bir laf vardır. Keder yüzünden lütuf derler. 12 Eylül kederdir ama PKK için keder yüzünden lütuf olmuştur. 12 Eylül'den sonra biz PKK'yı tanımaya başladık. Apo'cular olarak devam eden hareket 12 Eylül'den sonra bir PKK noktasına götürdü. Şey, örgütlü bir mücadele noktasına hem de silahlı bir mücadele noktasına götürdü. Bir terör noktasına götürdü. Ekonomide 24 Ocak kar kararları vs. Evet, Hakeza. Çok, çok büyük bir proje. Tabi. Şimdi bu projenin bir tarafında da yani 28... E, 28 Şubat'a baktığımız vakit, yine o noktadan bakıyorum, 28 Şubat ne kadar ulusal bir e, kalkınmaydı, ne kadar ulusal bir hareketlenmeydi, e, neresinde ulus hakimdi 28 Şubat'a? E, yani bugün 12 Eylül'ü yaşadık ama 12 Eylül üzerine işte yani bir telefon görüşmeleri bizim çocuklar işi yaptı. 28 Şubat'ın arka arkası, 28 Şubat'ın arkasındaki perde kalktıktan sonra ki e, görünecek manzara şimdi yazılmadı. Belki 50 yıl sonra yazılacak. Belki 50 yıl sonra 28 Şubat öncesindeki telefon görüşmeleri çıkacaktır. Ne olup ne bitti. Bunları hayal ediyorum. Tamamen kurgu. Ama 28 Şubat bugünkü AKP'yi yaratmıştır. Bugünkü AKP'yi mazlum çizgisinden hareket ettirerek ee, o zulüm görmüş noktasında kaldı ki toplumun en hassas noktası yani hangi siyasal partiyi düşünürseniz düşünün din, dine bir siyasi parti noktasında baktığımız vakit dinler kadar uzun yaşayan siyasal parti daha gelmemiştir dünya yüzüne. Evet. Biri 4000 yıllıktır, biri 2000 yıllıktır, biri bin kaç yıllıktır. O en kuvvetli siyasal partiyi de arkasına alarak ve o partinin mağduriyetini din denilen o partinin mağduriyetini arkasına alarak AKP'yi e, yaratmıştır diye e, düşünüyorum. O günün, o günler bugünlerin hazırlıklarıydı. Ee, o milli görüşün hazırlıklarıydı. Doğrudur ama o günler bugünlerin... Yani profesör şeye girer. Herhangi bir profesör. İsmini hatırlıyor musun? Jekyll mi? Yok. Bir profesör girer. Şey, <gülüyor> ee, bir insan modeli yaratmaya çalışır. Model elinden kaçar. Frankenstein olur. Ee, bunların yanıtı bence budur. Bu yalnızca Erbakan noktasında değil. Rahmetli Alparslan Türkeş noktasında da aynı şey yaşanmıştır. Hı. Şimdi Adalet Partisi noktasında da aynı şey yaşanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi noktasında da aynı şey yaşanmıştır. Yani laboratuvardan kaçanlar şey de olabilir. Yeni ikinlere de götürebilir ülkeyi. Evet. Bir Frankenstein noktasında da. Ucube bu, de. Bu, hani ucube de çıkar. Günümüz hani değil mi? Değin, şey artık şey Ama, moda bir, moda tabirle. Bu <gülüyor> ucube, ucube, ucube de olabilir e, siyaset. Ondan ucube de çıkabilir Bunu herhangi şey. bir gönderme yapmak istemiyorum yani işte bugünkü ucubedir öbürü değildir falan noktasında değil evet. ben bir tek noktaya bakıyorum ne kadar Ankara'dır ne kadar Ankara değildir şimdi, bir ölçüm bu, budur. şimdi bu önemli bir ölçüm Hı -hı. Ekrem abi çünkü işte ne kadar Ankara'dır ne kadar değildir bunu da en açık ekonomi politikalarında görmek Hı -hı. mümkün yani nedir o işte Erbakan ne kadar ki işte o milli görüş çizgisinde hem toprakların satılmaması Hı -hı. Kıbrıs konusundaki kararlı duruş, yanlış politikadaki kararlı duruş, Avrupa Birliği'ne bakış açısı, özelleştirmelerle alakalı satış ve pazarlamanın önünde durmak, özellikle Orta Doğu'da ABD'nin çıkarlarına, çıkarlarıyla çatışması, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının çatışması ve yine burada Erbakan'ı görmek. Dolayısıyla yani Erbakan ve diyelim ki çizgisi, siyasi çizgisi ...Amerika'nın bölgede istediği gibi... ...at koşturmasına engel bir çizgiydi. Ama güçlü bir damardı da... ...Türkiye'de. Dolayısıyla... ...28 Şubat'ta birlikte ben o damara... ...önemli bir... ...vuruş yapıldığını düşünüyorum. Ve ondan sonraki süreçte de... ...sanki onların devamıymış gibi gelen. Çünkü ben o seçim sürecini çok iyi hatırlıyorum. İşte o dönem... ...Milli Görüşçüler bir köyü... ...köyden ayrıldıktan sonra hemen AKP'liler... ...peşi sıra geliyorlardı. Ve aslında... E, oyları e, kendilerine e, yani e, köylülerden oyla, oyunuzu bize verin. Milli görüşün iktidar olma şansı yok ama bizim e, önemli bir şansımız var. Aslında hoca da bunu istiyor alttan alta diye. Böyle bir propagandayla yani bir kirli propagandayla da e, milli görüşle aslında aynı olduklarını da e, köylerde, mahallelerde dile getiren bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Ama e, milli görüşle aynı olmadıkları yani o çizgiyle e, tezat oldukları daha sonraki uygulamalarında da ortaya çıktı. İşte özelleştirmelerden bütün e, dış politikadaki bu vel kurtulucu anlayışa kadar bunu görmek mümkün. Dolayısıyla bu, bu da bir e, bana ABD projesi gibi geliyor. Yani 28 Şubat öncesi e, o, o sırada medyada yaşananlar e, ve sonuçları itibariyle AKP'nin ortaya çıkmış olması ee, tıpkı seni söylediğin gibi 1980 darbesi nasıl işte ulusalcı güçlerin üzerinden geçmişse, e, şeyde de 28 Şubat'ta birlikte de yine bir milliyici e, e, şey damar Türkiye'de kesildi ve yerine işbirlikçi bir e, siyasi şey e, figürler ortaya çıktı. Hatta öyle ki işte Abdülhak Şener de biliyorsun çok güçlü isimlerden biriydi Refah Partisinin. E, o da ayrıldı bu kopuşla birlikte ama e, gelinen noktada dayanamadı şeye hı hı. E, AKP iktidarının bu e, satış ve yağma sürecine dayanamayıp ayrıldı hı hı. E, Bundan sonraki süreci peki nasıl görüyorsun? Şimdi bütün bunlar yaşanmış gerçekler, hı hı. olgular ortada. Hı hı. Şimdi Erbakan'la birlikte bir siyasi boşluk da doğdu. Hı hı. Ve şu anda dillendirilmese de hani aman ayıp olur konuşmayalım denilse de biz biliyoruz kapalı kapılar ardında yoğun bir şekilde ya mirasına kim sahip çıkacak bu oylar nereye gidecek tartışmaları var. Ne görüyorsun? Şimdi bunlar tabi bu süreç içerisinde değerlendirilecek ve bu çok enteresandır. Ben e, partiyi güçlendireceğini düşünüyorum. AK Parti'yi değil. Yani bu mirası güçlendireceğini düşünüyorum. E, hemen şeye gelmek istiyorum. Biraz önceki tespit e, çok e, katıldığım bir e, tespit. E, ağacın kurduğunu e, ağacın kurdunun genleriyle oynayıp ağaca zarar vermesi politikasıdır ve bu politikanın arkasında da ABD vardır diye düşünüyorum. Yani benim şeyim bu. Çünkü biz bugüne kadar yani AKP'ye kadar ABD benim stratejik ortağımdır lafını duymadık. Ben duymadım en azından. Neyi duyduk? Hep şunu duyduk. AKP bizim menfaat ortağımızdır. Ki doğrusu da budur aslında. Menfaat ortalığıdır. Ortağı olmaklığı ama stratejik ortak olmak demek Irak'ın Irak'taki e, meselenin, Afganistan meselesinin e, ve ABD'nin bütün politikalarının stratejik olarak yanında olmaklığı gerekir. Peki ama bir, bir örnek bakayım. Bakın dinleyicilerimiz tanıması anlaması noktasında. Çok net bir örnek. Hı -hı. Mesela Erbakan olsaydı Amerika'nın Irak'a müdahalesinde o teskere krizinde evet der miydi? Hiç tahmin edildi. Mümkün değil. Hiç Zaten hiç bunu kendisi de etti yani etti. Sizi gidi siziler deyip evet. Ee, sizi gidi Siyonistler falan deyip bir şey derdi yani evet. bir şey derdi Böyle bu noktası yani Kıbrıs'ta yaşadık biz A, yani çok temel böyle yani turnusol kağıdı evet. nedir mesela tezkerek evet. olayıdır yani nasıl Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. tezkereyi geçirmek için ne büyük uğraşlar verdiğini biliyoruz evet. Bunu Erbakan'ın çevresine yaptıramazsınız. Kıbrıs'ta bunun yakın şeyler yaşadık. Mesela Kıbrıs'taki Kıbrıs dönemi, ben çocuktum o dönem, ben 63 doğumluyum, işte 10 yaşındaydım. Ama hissede, 10 yaşında hissetmem mümkün değil de okuduğum, evet. bildiğim ve şey yaptığım ezberi bozan tek koalisyondur Kıbrıs dönemindeki koalisyon. Ezberi bozan koalisyondur. Yani bir tarafta milli görüş, öbür tarafta işte Cumhuriyet Halk Partisi, ezberi bozan koalisyon ülkede bir şey yapmıştır bir kafa tutma süreci. bu. Yani bu bir yani. milli birliktir. Tabii canım. Mi? Yani bu ulusal çıkarlar söz konusu olduğuna bir araya gelmişler. Tek korktukları bu. Sevgili Tunçay, Molla Reis oldu. Tek korktukları bu. Bu Türkler bu Anadolu'da yaşayanların hepsi tam araya iyi de koyarak özellikle söylüyorum Türkçeye uysun diye çünkü Anadolu ölener. Hepisi bunlar bir gün gelirler bir halt eder yine bizim karşımıza. Tek yürek olarak dikilirler. Bütün korku bu. Bunun en ufak şeyleri e, sinyalleri, salvoları da e, o egemen olanı egemen olanları şey yapar, rahatsız eder. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra şu olur. E, vücut rahatsızlığı, yani ülke için söylemeyeyim bir insan bedeninden örnek vereyim. E, domuz gribi geçiriyoruz. Bu sıralar. Fakat domuz gribi geçirirken geçen seneki geçirdiğimiz gripin adı domuz gribiydi. Vücut antikor üretti. Bu seneki grip şekil değiştirmek zorunda kaldı. keçi gripi oldu. Bu sene de antikor üretecek vücut, önümüzdeki sene başka bir grip olarak çıkacak. Biz bu 7 yıllık dönem için bu toplumun antikor ürettiğine inanmıyorum. Ama e, yani biraz belki ağır olacak ama Voltaire'in çok önemli bir sözü vardır. E, şuna bağlamak istiyorum. E, biraz tabi kendi politikalarımıza da politikalarımızda göz, gözden geçirmek durumundayız. Der Voltaire. E, Bizim içinde bulunduğumuz halimiz, papazların çok akıllı olduğu kanaatini getirmemeli. Onlar bizim bu daralıklarımız üzerine zekabetlerini inşa etmişlerdir. <gülüyor> Onun için <gülüyor> ne olup olmayacağına <gülüyor> da biz, bizim e, bulunduğumuz nokta şey yapacak. Belirli <gülüyor> <gülüyor> biraz başka bir şeyler yapıp düşünmemiz lazım artık. Ee, Ekrem, son olarak e, şunu söyleyeyim. E, medya-iktidar ilişkilerini zaman zaman Hı -hı. E, bu programda konuşuyorum, tartışıyorum. Biz de onun ciddi mağdurlarından bir tanesiyim ben de, gazeteci olarak. E, medya-iktidar -sanat, e, sanatçı ilişkileri de çok şekil değiştirdi. Hı -hı. Hani dedik ya tek yürek olmak, sağcısıyla, solcusuyla işte aklınıza ne geliyorsa Alevisi, Kürcü, Sünnisi Hı -hı. E, Türkiye'de en çok korkulan şey bu. Ben de buna katılıyorum. Yani e, Türk halkının bir araya gelmesi. Hmm. Emperyalizmin en çok korktuğu şey bu. O yüzden her türlü bizi bölmeye ve parçalamaya çalışıyor. Kavramlar üzerinden parçalıyor. Hmm. Ulusalcısı, millicisin diyor. Hmm. Sağcısın, solcusun vesaire diyor. Dolayısıyla AKP ile birlikte de bu ayrışmanın da derinleştiğini de gördük maalesef. Yani bu da bir gerçek. Yani Bu ayrışma, kutuplaşma AKP iktidarıyla birlikte derinleşti. Artık şeylerin bile ee, sanatçıların bile e, iktidar yanlısı olmak ya da olmamak gibi açık bir tavır sergilemek zorunda kaldığını görüyoruz. Yani bugüne kadar aman benden uzak dursun ben siyasetle rengim belli etmeyeyim diyen sanat ve spor camiasında hayır kardeşim ya benden olduğunu açıklayacaksın ya da sonuçlarına katlanacaksın gibi bir bakış açısı var. Ya Bu o kadar açık ki. Evet. Hani statiko deniliyor. İşte efendim, Cumhuriyet Halkı var, statikocu vs. Statiko en büyüğü bu değil mi? Yani bütün kurum kuruluşları, devlet gücüyle, kamu gücüyle siz e, sanatçıların, aydınların, spor adamlarının üzerine gidiyorsunuz. Onları onları e, kendinizden olmaya zorluyorsunuz. Samimi ya da değil ama zorluyorsunuz. Hatta bunu açıklamaya zorluyorsunuz. İşte referandum sürecinde de bunu yaşadık, gördük. Evet. E, oyunun rengini belli et kardeşim dedi başbakan çıktı e, ve çevresindekiler. E, bu, bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da çok tehlikeli değil mi? Yani bu bir şeydir tabii. Bunun dünyada da çok örneği var. Ya Wagner olacaksın. Çok iyi bir sanatçı da olabilirsin. Ya da Charles Chaplin olacaksın. Yani burada sanatçı verecek. Ama sanatçı sanatçı e, tırnak içinde ki ünvanını biz çok kolay dağıtan bir toplumuz e, aydın ünvanını çok kolay dağıtan e, bir toplumuz e, bu, bu bir süreçtir bir, e, bu süreçte bize e, ciddi bir sanatçı e, yani bu dönem geçtikten sonra bir aydın ve sanatçı çöklüğü yaratacaktır şimdi o çöklük dolmaya başladı e, bundan şunu demek istemiyorum bu beni çok incitir böyle bir şey hiçbir zaman hayatımda söylemedim yani mevcut iktidarın yanında olanlar çöpe gidecektir, mevcut iktidara muhalif olanlar da yıldız takacaktır. Hayır, böyle bir ham düşünce içerisinde değilim. Ama şunu düşünüyorum, meselelere eğrisiyle, doğrusuyla, artısıyla, eksisiyle bakan kazanacaktır. Ama nereden bakan kazanacaktır? Ankara'dan ve bu toplumun başına çöktüğü, her akşam çanak salladığı tarhana çorbası tenceresinin yanında olan kazanacaktır onun dışındakini çok fazla ehemmiyetli de bulmuyorum yani biz sanatçı nokta. çünkü öyle bir noktaya geldik ki işte Nobel peşinde koşan sanatçı noktasına geldik biz ve artık yani kör parmağım gözüne bir şeydeyiz işte İngilizce okuduğunuz zaman şeyde Eurovizyon'da sizi ödüllendiriyorlar o zaman hadi İngilizce okuyalım işte işte ya bu memlekette şu kadar Kürt'ü katlettik, bu kadar Ermeniyi katlettik deyip üzerine bir de faizini de koyup söyleyen ni ödüllendiriyor dünya kamuoyu ödüllendiriyor. Yani böyle bir nokta. Şimdi o zaman sanat sanatçı ilişkilerine işte Sayın Başbakan sanatçılarla bir toplantı yaptı. Güzel, hoş bir toplantı ama ben o toplantıya işte sen niye gittin? Sen niye gitmenin noktasında değerlendirmek istemiyorum. istemiyorum ki gidilmesi gerekir. Ee, ama gittiğin zaman da söyleyecek bir sözün olması lazımdır. Evet. Gittiğin zaman söyleyecek sözünü sen yumurta atan çocuk e, noktasında dahi olamıyorsan, e, o zaman ben onu biraz e, şüpheyle karşılarım. Yani aman efendi padişahım sen çok yaşa. E, ma mantığı bitti artık şeyde. E, dünyada da bitti bu. E, bunlar değerli veya tam tersini söyleyeyim. E, şu mevcut iktidar ne yaparsa kötüdür. Bu noktada bir sanatçı da sanatçı olup da bu noktada olmanın zülünü de yaşamak istemiyorum. Hep mi yanlıştır? Hayır doğru şeyler de yapılmıştır. Düzgün şeyler de yapılmıştır. Yani burada biraz sürece bırakmak lazım. Bakalım bu beden nasıl bir antikor üretecek? Bu ürettiği antikor da de de değiştirecek, siyasetçileri de değiştirecek, sanatçısını da değiştirecek, aydınını da değiştirecek. Evet. Abim gördüğüm bu antikor üre yani Bu antikor sözüne ettiğiniz antikorun e, üretilme sürecinde e, sanatçısı, aydın, spor adamı ve saygız gazetecisi Katarize çok e, çok kötü bir sınavdan geçti. Evet. Yani e, maalesef e, hani anlış anlı diyebileceğimiz pek çok ismin <gülüyor> çuvalladığını da söylemek <gülüyor> mümkün. E onu ben söylemek istemiyorum cepheden olduğum için. Ama kim kimin yüzüne nasıl bakacak bilmiyorum. <gülüyor> nasıl bakacak bilmiyorum. Biz, bizim birbirimizin yüzüne bakmamız değildir şey, sevgili arkadaşım. Bizim bu toplumun yüzüne nasıl bakmamızdır? Bakın benim bugün mevcut görev yaptığım kurumlardan ilişkilen ilişkimin kesilmesinde iki tane etken vardır. Bir, Diyarbakır'ın merkezinde yaptığım bir programda Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını okumamdır. Hem de üst üste okumamdır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe üzerine ferman. Size enteresan bir şey söyleyeyim mi? Oradaki benim sevgili kardeşlerim, benim dünya güzeli Kürt kardeşlerim, Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını ayakta alkışladılar. O güzelim Kürt çocuklar ayakta alkışladılar. Ama birilerinin hoşuna gitmedi. <gülüyor> Ekrem Atay, çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. S s Sağ açtık. Sağ olun, çok arayın. teşekkürler. Keyifli bir sohbette. Sevgiler ben, yani daha, daha fazla sohbetler edeceğiz. <gülüyor> Gelecek süreçte daha güzel şeyler yapacağız. inşallah ona koşuyoruz. Çok çok teşekkürler. Da. Sevgili dinleyenler, Ekrem ile birlikteydik. Gündemi değerlendirdik. Ekrem abiyle önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Haftaya yeni bir günden başlığıyla, yine değerli bir konuğumla sizlerin karşısında olacağız. Görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.